Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak e, nice hayırlara dünyada ahirette hepinizi erdirsin, Sevdiği kul eylesin. Mesut ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın da rivayet edildiğine göre buyurmuştuk ki Şeyyebetni hudun vel vakı atı vel ve vel murselatu ve amme te ve ize şemsi küvrete timrizi ve hakimin müstezekinde efendim yer alan bir hadis-i şerif peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki şeyyebetni beni ihtiyarlattı şeyyebet efendim saçını sakalını ağartmak yani şeybe saçın sakalın ağarması manasına gelen bir kelime. Şeyyeb ise e, öyle yapmak. Bir insanın saçını sakalını ağartmak. Tabii bu saç ve sakal ağarması bir yaşlanınca oluyor efendim. Saçlar, sakallar aklaşıyor. İhtiyarlık alameti. Efendim bir de elemden, kederden, üzüntüden dolayı hatta tıp kitaplarına geçmiş olaylar var. Bir gecede çok Vahiyim çok acı, çok elin bir efendim haber aldığı için veya bir olayla karşılaştığı için bir gecede saçları ben beyaz oluveren, sakalı ben beyaz oluveren insanlar olduğu söyleniliyor. Yani birden bu renkte kaçabiliyormuş e, doktorların, efendim alimlerin söylediğine göre onun için saçımı sakalımı ağırttı ama yani telaştan, üzüntüden efendim. Dolayı ağırttı veya Efendim beni ihtiyarlattı Manasına Peygamber Efendimizin saçını sakalını Telaştan, üzüntüden Ağırtan ne? Hudun Bir kere Hud suresi Yani suret sureti Hud demiyor Ama Hudun deyince içinde Hud aleyhisselamın Kısasının da geçtiği Sure demek oluyor Vaka suresi Ve Mürselat suresi ve Ammeyete Sa Elun suresi ve İzeşemsi Küvere suresi. Bunlar beni ihtiyarlattı, saçımı sakalımı ağarttı, yani üzdü, telaşlandırdı efendim, manasına. Şimdi, Peygamberi Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem tabi, efendim Habibullah, yani Allah'ın sevgili kulu, hem de Ehabbul Halkı yani insanların yaratıkların en sevgilisi eşrefül mürselin efendim Habibullah Halilullah Safiyullah e, her türlü güzel vasfı kazanmış makam-ı Mahmudun sahibi ki makam-ı Mahmud cennetin en yüksek derecesidir. Tek kişiye verilecek o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi hem de hakkında inna fetahnâ leke fethen mübînâ diye efendim liyafir alekallahu ma'at qadde mamin zembi ke ve ma'at aakhirah ve yutum be niymetehu aleke ve yehdiye ke sultan diye böyle efendim günahlarının efendim affı ma'afir edilecek geçmiş günahlarının gelecek günahlarının bağışlanacağı efendim kendisine fiyuzat ve fütahta basar olacağı müjdelenmiş olan Allah'ın en sevdiği peygamberi. Niye ihtiyarlıyor? Allah'ın en sevgili kulu ama Allah'a da en güzel ibadet eden, en candan ibadet eden, en yüksek seviyede, en yüksek şuurla, en büyük irfanla ibadet eden bir kulu. Kul ama efendim, emsalsiz bir kul. Hani yakut da bir taş ama kıymetli taş, kıymetli taşların da en kıymetlisi gibi. Efendim Saçının, sakalının ağarması neden? Bu surelerin içindeki manalardan, mahiyetinden surelerin içindeki emirlerden efendim anlatılan konuların öneminden hem kendisi için kendisi daha iyi kulluk yapayım cerrah Hakk'a, efendim diye efela iken abden şükür eder. Allah'a en çok şükreden, çok şükreden bir kul niye olmayayım efendim diye ondan e, gayretinden dolayı böyle efendim şey yapmış olabilir. Hem de ümmeti namına, çünkü ümmetine şefkati, Efendim merhameti, Efendim sevmesi, koruması, ümmetine gelecek felaketlerden üzülmesi, ümmetinin üzerine titremesi, ayetlerle sabit. Hatta Süleyman Çelebi ne kadar güzel söyler, Mevlidin her tarafını okumuyor Mevlütan kardeşler, Efendim belirli bölümlerini okuyorlar, Veladet bahri diyorlar efendim, Vefat Bahri diyorlar, vesaire Miraç Bahri diyorlar. Bir yerinde diyor ki, Beşik'te ümmetini dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani daha Beşik'teyken kula böyle bir, bir şeyler söylüyormuş doğduğu zaman ne söylüyor diye yanaştıkları zaman Ümmetim Yarabbi, Ümmetim Yarabbi de, diyormuş diye rivayet var. Efendim, bunu söyledikten sonra Süleyman Çelebi şairane ama çok derin anlamlı bir beyt de ediyor Ol beşikte dileriydi ümmetin. Sen kocaldın. Terk edersin sünnetin. Sen beşikte değilsin. Çocuk değilsin. Kocaman adam oldun. O beşikteyken daha ümmetim ümmetim diye ümmetini cenab bak, affetsin diye dua ederdi. Hala sünnetine tam uymuyorsun. Terk ediyorsun. Bu nasıl iş? çok etkileyici bir söz. Tabii her, herkesin, her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini İhya etmeye, ifa etmeye, icra etmeye, yaşamaya, uygulamaya gayret etmesi lazım. Onu yapmayınca tabii böyle bir itap havası taşıyan efendim göz tabii söylenir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in şeyini anlatıyoruz. Ümmetine efendim karşı sevgisini, onu korumak istemesini, ümmetine şefaat etmesini, efendim gidiyoruz. La katca ekum resulun min enfusikum azizun aleyküm anetum harisun aleyküm bize karşı böyle koruyucu bir böyle e, şeyi gayreti var. Efendim bil müminleri raufur rahim müminlere karşı son derece rahmetli bir peygamber. Şimdi kendi namına da daha iyi kulluk yapayım diye efendim böyle bir şey yapmış olabilir. Bu surelerin manalarına bakarak gayretlenmiş telaşlanmış olabilir. Çünkü mesela Hud suresinde festekim kema umrte ve men taabe yani sen de sana tabi olan yanındaki insanlar da emir olunduğunuz gibi efendim dost olun diye Allah Teala Hazretleri emir olunduğun gibi dost olur olunca bir şeyi en güzel yapmaya çalışmak için tabi Allah'ın en sevgili kulları gayrete gelirler efendim bu suresinde böyle tabi peygamber kıssaları var. Efendim Her ayeti kıymetli ama olunduğun gibi sen dost ol ve sana tabi olan senin yanındaki ashabın da böyle olsunlar denildiği için. Özellikle bu ayeti kerime. Sonra efendim Vakıa suresi. Vakıa suresinde de insanların üç, e, sınıf olduğu işte çok yüksek evliya mukareb kullar efendim Ashab ı yemin efendim müminler ondan sonra bir de Ashab-ı şimal kafirler günahkarlar cehennemlikler oldu bildiriliyor ve onların azapları anlatılıyor tabi oradan da efendim bu ihtiyarlaması saçının sakalın ağırması onları tam öyle efendim böyle ümmetini cehennemden korumak Cennete girmelerini sağlamak için gayreti, telaşı tabii atmış oluyor. Ve mürselat yine burada böyle şeyle ilgili efendim ahirette, cennetle, cehennemle ilgili oradaki insanların efendim durumlarla karşılaşacağını anlatan şeyler var. Efendim, "Waylün yevme izil mukezibin" yani Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar onlara karşı gelenlerin vay haline o zaman orada ne azaplar cezalar çekecekler diye efendim. Sonra amma yetesahülün söylesi. Tabi burada da en sonunda ya leyteni küntü -türaba. ah keşke toprak olsaydım da diyecek kafirler ahirette. Keşke toprak olaydım da günahları işlemeseydim. Anne Annem beni doğurmasaydı da insan olmasaydım da keşke efendim toprak olsaydım da o böyle kusurları işlemeseydim ahirette bu cezaya çarpılmayacak, çarpılmasaydım diyecekler ama iş işten geçmiş olacak. Ondan dolayı İze Şemsü Kürvet tabii bu da efendim kıyametin korkularını, tehlikelerini, sahnelerini anlatan bir sure. İşte bu sureler ve bunların içindeki manalar dolayısıyla efendimiz on telaşlandığından. Gayretlendiğinden sabahlara kadar efendim ayakları şişecek kadar ibadet ettiğinden böyle buyurmuş. Tabii şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah iken bu kadar telaşlanır, gayretlenir. Efendim ihtimam ederse, ibadete gayret ederse bizim gibi efendim her her nefes alışverişinde nice nice kusurları, hataları olan insanların o hatalarını affettirmek için elbette çok daha fazla gayret etmesi lazım. Hatalarını düşünüp Cenab-ı Hak'tan affini, affını dilemesi lazım. Burada bizim için çok büyük şeyler var. Yani ikaz var, ibret var. Maalesef biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama nasıl okuyoruz bilmem. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ondan sonra gene kimse bildiğinden şaşmıyor, günahlardan uzaklaşmıyor ve çeşitli kusurları adet haline getirmiş işlemeye devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den öğüt almıyor, halini düzeltmiyor. Zaten okurken de ayetleri anlamıyor. Onun için ben kardeşlerime efendim böyle sonunda pişman olup da ah vah etmesinler diye aman Kur'an-ı Kerim'i okuyun, her gün okuyun. Çocuk çocuğunuza da okutun. Evde efendim akşamları birkaç ayet, birkaç ayet şunun efendim şu ayet-i kerimenin manası, şu kelimenin manası nedir diyerek evet çoluk çocuk çocukta bilsin. Herkes kendisini terdesini toparlasın. Dışarıda bir sürü insanın imanına kasteden tehlikeler var. efendim imansız giderse ne olur? Ahirette neler cezalara çarpılır? Onları çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza, yakınlarımıza anlatabilmemiz lazım. Bunları anlatmasak tabii o zaman iyi Müslümanlık olmuyor. Resulullah Efendimiz bu söyreleri okuyarak telaşlanmışsa, fece sakalı ağarmışsa bizim artık sabahtan akşama, akşamdan sabaha ağlamamız lazım. İnsafa gelmemiz lazım, iyi kul olmaya çalışmamız lazım. Allah gaflet uykusundan efendim uyanan, iyi kul olmaya yönelen, sena vakti rızası uygun yaşayan müslümanlardan eylesin cümlemizi. Diğer bir hadis-i şerif Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Şühedaullah fil artı menaullah ala halkihi kutilu elmatu Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh Hanbeli mezhebin imamı aynı zamanda büyük hadis alimi buyurmuş Bu rivayet buyurmuş bu hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üme şühedaullah fil artı Yeryüzünde Allah'ın şehitleri Allahi alâ halkihi halkının üzerine mürşit olarak görevlendirdiği ve halkı Müslümanları kendilerine emanet ettiği kimselerdir. Gutilû evmatû yani bunlar şehit sıfatıyla anılıyor ama ister halkta öldürülmüş olsunlar isterse kendi ecelleriyle yataklarında ölmüş olsunlar. Yani biz sadece sanıyoruz ki halkta öldürülen şehittir. Ama bunlar yataklarında ölse bile yine şehit sayacak Cenab-ı Allah'ın şehitleri bunlar. Şühedaullah Allah'ın şehitleri. Şehitlik mertebesi verdiği mübarekler demek. Fil art yeryüzünde Biliyorsunuz Arapçada arz art yani dat arfi Türkçe'ye geçerken bazen z ile geçmiş bazen d ile kalmıştır. Mesela kadı dediğimiz zaman kadi efendi, yani hakim efendi, Z ile geçmiş. Tat harfi. Ama e, aynı kökten kaziye kelimesi, kaziye muhkeme diye, efendim, kaza diye, veyahut efendim, hepimizin bildiği bir kelime, kaza diye Z ile geçmiş. Burada da, efendim, şey, fil art, yeryüzünde, arzda, arz, yani yer küre demek. Şimdi dünya kelimesi, Arapça'da, yüzü manasına kullanılmaz. Dünya kelimesi şu anda yaşamakta olduğumuz bu hayat. Ahiretin mukabili olarak kullanılır. İki hayat var. Birisi el hayatü dünya. Yani şimdi yaşadığımız şu hayat. İkincisi el hayatül ahire. Sonraki hayat. Yani öldükten sonra gideceğimiz ahiret alemi. Dünya kelimesini sonradan biz yerküre manasına kullanmışız. Arapçada hiç kullanılmaz. Arapçada yerküre küre kastedildiği zaman arz deniyor. Fil arz yeryüzünde, arz. yeryüzünde yaşayan, yani, efendim, bu dü dünya üzerinde yaşayan, efendim, dünyada bulunan insanlar, yani, onların arasındaki şehitler, Allah'ın şehitleri kimlerdir? Allahi alâ halkihi, halkı üzerine Allah'ın emin kimse diye görevli olarak tayin ettiği emin kimselerdir. Peygamber Efendimiz de emindi, biliyorsunuz. Emin sıfatı, Muhammed el-Emin sıfatıydı. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz gibi, Peygamber Efendimizin emri üzere, yolu üzere insanları Kur'an'a çağıran, İslam'a çağıran, efendim, ümmeti Muhammed'i korumaya gayret eden, yanlışlardan döndürmeye gayret eden, Efendim doğru yola gelsinler diye nasihat eden kimseler kimdir? İşte onlar, ümmetin efendim, emniyet edildiği, emanet edildiği havale edildiği, teslim edildiği kimselerdir. Allah ben sizi görevlendirdim. Siz ümmet-i muhamede nezaret edin. Onları koruyun, kollayın, hatalarını söyleyin, doğru yola çekin, yanlış yollara kaymalarına e, engel olun, gayretli olun. İşte böyle kimseler şehitlerdir. Yani e, bir bakıma, tabi bu anlatıma göre bu ifadeden anlaşılan Mürşid-i mürşid Kamiler. Allah inşaat vazifesiyle görevli kimseler demek. Allah'ın emin kullarıdır. Ala halkihi ama kullarını kendisine emindir diye teslim ettiği emin kullar. E, kullar kendisine emanet verilmiş kullar demek. Kutil-i ister bunlar bir İslami savaşta cihat ederken e, öldürülmüş yani şehit edilmiş olsunlar. Ev vatü yahut da kendi ecelleriyle yani öyle diyoruz ya biz tabii hepsi ecelle oluyor. Efendim kendi yatağında, efendim veya hastanede neyse neyse veya yolda yürürken diyelim ki kalp krizinden ölmüş bile olsa isterse öyle olsun ölüşün, isterse efendim savaşta öldürürsün. Savaşta öldürülmese bile şehittir. Çünkü neden bu şeref, bu kıymet, bu rütbe niye veriliyor bunlara? Çünkü bunlar ümmeti Muhammed'i korumak istiyorlar. Ümmet-i Muhammed'i cennete götürecek yolları anlatıyorlar, oraya çekmeye çalışıyorlar. Cehenneme götürecek yollardan korumaya çalışıyorlar. Tehlikeleri haber veriyorlar, yapmayın etmeyin diye vesayet ediyorlar. adet ettikleri için, gösterdikleri için onun için çarpıştıklarından Allah'ın güzel sıfatlarının şahitleri olduğunda burada da tabi erenler, evliya Allah insanlara marifetullahı öğretiyor ne demek? Allah'ı tanıtıyor Allah'ın hudretini, kuvvetini hesabını, ikabını azabını, muhabbetullahı aşkullahı anlatıyor çok önemli, onun için yeryüzünde Allah'ın şahitleridir Hitler, şehitleridir aynı zamanda her iki manada efendim üzerlerine gelir hem o yönden hem bu yönden efendim Allah'ın mübarek kullarıdır Allah öyle kimseleri efendim artırsın efendim gayret kuvvet versin korusun ümmet-i Muhammed'e güzel hizmet eden insanlara efendim çok büyük insan, imkanlar ishanelesin ümmet-i Muhammed'in kötülüğünü isteyenleri de def etsin. yerlere gitmelerinden, kafalarının bozulmasından, kalplerinin kararmasından korusun. Ve şehit sözü açılmışken efendim bir hadisi şerifi daha ekleyelim. Şehidül berri yugferu lehu küllü zembin illet deynu vel Emaneti. Ve şehidül bahri yugferu lehu küllü zembin ve deynu vel emaneti. İlginç bulacağınızı Umduğum bir mana var bu hadis-i şerifte. Ve duymamışsanız efendim e, hayret edeceksiniz. Şehidül ber karada çarpışırken şehit olan kimse. Ber biliyorsunuz ber rubar kara ve deniz demek. Yani toprakta, e, arazide efendim şehit olan kimse yuğ lehu. Buna bunun günahları bağışlanır. Küllü zemmi, bütün günahları bağışlanır. İlle deynü ve emanetü üzerinde birisine borcu varsa o kalır sahibi ahirete o borcu gelip isteyecek ve birisi emanet bırakmışsa işte şu şeyler sana emanet kalsın dedi efendim emanet onu da iade etmesi edecekti edemedi şeyi de oldu o sorulur yani emanet hariç borç hariç bütün günahları bağışlanır ahirette onları da öde ödeyecek ötekileri de ödeyecek karadaki şehitler. Ama şehidül bahar denizdeki şehitlere gelince efendim yukfer lehu küllü zembin, bu mübareklerin hem bütün günahları affolacak olacak Deyni vel emaneti borcu da efendim yanındaki emanetleri de affu mağfiret olacak. Yani denizdeki şehidin mertebesi, denizdeki savaşta şehit olanın mertebesi karadaki şehit olandan İkisinin de mertebesi çok yüksek olmasına rağmen biraz daha yüksek, daha biraz daha imtiyazlı. Bu neden böyle oluyor? Çünkü denizler çok önemli. Çünkü Müslüman'ın efendim denizlere efendim yönelmesi lazım. Bu bir teşviktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz niye efendim çocuklarınıza efendim şeyi öğretin, yüzmeyi öğretin? Efendim, okumayı, yazmayı öğretin. Yüzmeyle beraber okumayı, yazmayı beraber niye şey yaptı? Tavsiye buyurdu. Her yönden hazırlıklı olsunlar Müslümanlar. Her şeye kabiliyetli olsunlar diye. Yani e, yüzmek, su, deniz, denizlerde faaliyetler çok önemli olduğundan dolayı bu aziz-i şerif. Burada da denizde şehit olanın, ecrinin sevabının daha fazla olacağı bildiriliyor. Demek ki Müslümanların ta başından beri efendim ne yapması gerekiyor idi efendim deniz savaşlarına ve deniz savaşlarında kullanılacak cihazlara aletlere vasıtalara yani gemilere vesaireye çok önem vermesi gerekiyor idi. Eğer bu yapılmamışsa bir Müslümanların hatasıdır kusurudur efendim telafi edilmesi gerekir. Efendim Müslümanların denizcilikte dünyanın en ileri efendim toplumu olması lazım. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz öyle buyurmuş. İşte hadis-i şerifleri tam okusak o zaman tam okuyunca Allah'ın rızası kazanmak için Peygamber Efendimizin şefaatine ermek için neler yapmamız gerektiğini çok iyi öğreneceğiz. Yani bizim gibi efendim üç yanı Denizlerle çevrilmiş olan bir ülkenin denizcilikte dünyada birinci gelmesi lazımdı. Çünkü bu hadis-i şerifler var. Hepimizin yüzme bilmesi gerekirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz çocukları efendim yüzme bilerek yetiştirmeyi tavsiye buyuruyor. Şimdi bu Avustralya'da ben birkaç defa daha, daha da dikkatimi çekiyor. dikkat ediyorum efendim kadın erkek yaşlı genç herkes herkes efendim çok güzel vücudunu koruyor ve idman yapıyor çalıştırıyor bakıyorum böyle yürüyüşlerine lastik gibi efendim böyle gayet sağlam yürüyüşlü böyle kadınlar bile yere bastıkları zaman yer titriyor neredeyse çünkü e, şey yapıyorlar böyle gevşek değiller çalışıyorlar. Biz de bedenimize bakmalıyız. Beden eğitimi yapmalıyız. Efendim, idman yapmalıyız, alıştırmalıyız kendimizi. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Efendim, yüzmeyi öğretmeliyiz, dağcılığı öğretmeliyiz, havacılığı öğretmeliyiz. Yani ben şimdi imkan olsa efendim deniz ehliyetim var, kaptanlık belgem var. Efendim şeyim var, kara ehliyetim var. Bunların hepsini artırırım bir de pilot olmak için. Bir de deniz altında dalgışlık için bunların hepsine giderim. Neden? Bunların hepsi bir çeşit hazırlıktır. Hüneldir. İnsanın hüneri kadar çok olursa e, hizmete o kadar güzel olur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim hayatınıza şöyle bir e, nazar eyleyin. Yaptıklarınıza bakın. Vücudunuzu koruyor musunuz? Yoksa sigarayla içerisini kurum mu dolduruyorsunuz? Zifir mi dolduruyorsunuz? Efendim idvanlarınızı yapıyor musunuz? Yoksa her tarafınızdan ağrılar mı geliyor, çatırtılar mı geliyor yürürken, efendim camilere gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz, yürüyor musunuz, yürümüyor musunuz, efendim, oruçları tutuyor musunuz, efendim, bilmem. Artık bunları hepsine dikkat edin. Hayatınızı yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem